Siz ne zamandan beri annelerinin hür olarak doğurduğu kişileri köle yapıyorsunuz, amda, ey müminlerin emiri, benim bu olanlardan haberim yoktur, bu adam da gelip bana şikayette bulunmamıştır, dedi.